Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh. Ebu Abdullah el Hüseyin bin Ali bin Ebi Talip el Kureşi el Haşimi efhiid olarak da anılır. Hazreti Peygamber'in torunu, Hazreti Fatıma ile Hz. Ali'nin küçük oğlu ve Kerbela şehididir. Hicretin dördüncü yılında 5 şaban'da Medine'de doğmuştur. Şehit lakabıyla meşhurdur. Göğsünden aşağısının dedesine çok benzediği rivayet edilir. Doğduğu zaman Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağabeyi Hasan'a yaptığı gibi o güne kadar Araplarca pek bilinmeyen adını kulağına bizzat ezan okuyarak koymuş ve doğumunun yedinci gününde akika kurbanı kestirip Hazreti Fadıma'dan saçının ağırlayınca fakirlere gümüş dağıtmasını istemiştir Hazreti Hüseyin radıyallahu anh ağabeyi Hazreti Hasan'la birlikte tabiinden Ebu Abdurrahman Es Sülemi'den kıraat öğrenmiştir dedesiyle annesinden ve babasından ayrıca Hazreti Ömer'den ve diğer bazı sahabilerden sekiz hadis rivayet etmiştir. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh da ağabeyi Hazreti Hasan radıyallahu anh gibi ilk iki halife döneminde cereyan eden önemli olaylarda fiilen yer almamıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında Sad bin As'ın Küfe'den Horasan'a yaptığı sefere ağabeyi ile birlikte katılmıştır. Daha sonra da Hz. Osman'ın evini kuşatan isyancılara karşı, babası Hazreti Ali tarafından yine ağabeyi ile birlikte halifeyi korumak ve evine su taşımak üzere görevlendirilmiştir. Babasının halifeliği sırasında Hz. Hüseyin radıyallahu anh, Küfe'ye giderek onun bütün seferlerine katılmıştır. Şehadetinden sonra da yine onun vasiyetine uyarak abine itaat etmiştir. Bu arada Hazreti Hasan radıyallahu an) Muaviye ile anlaşmaya karar verdiği zaman ona karşı çıkmak istediyse de itirazının reddedilmesi üzerine vazgeçmiş ve beraberinde Medine'ye gitmiştir. Daha sonra Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, bu anlaşma dolayısıyla Muaviye'nin tahsis ettiği yıllık iki milyon dirhemi onun vefatına kadar almıştır ve daima ağabeyinin yanında bulunmuştur. Hazreti Hasan radıyallahu an'ın vefatından sonra ise birinci Yezid'in hilafet makamına gelişine kadar kendini ibadete vererek zühd ve takvaya dayalı bir hayat sürmüştür. Hz. Hüseyin'in radıyallahu anh abeyinin vefatı üzerine imam sıfatıyla biat edildiğine veya onun Muaviye aleyhine faaliyette bulunduğuna yahut kendi imameti için harekete geçtiğine dair ilk Sünni ve Şii kaynaklarında herhangi bir rivayete rastlanmaz. Aksine bu husustaki birtakım takım danışlara fırsat vermediği söylenir.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 Küfe'nin ileri gelenlerinden bir kişi hem bu haberi iletmek hem de Hz. Hüseyin'i küfeye getirmek amacıyla Medine'ye gitmiş, durumdan haberdar olan Muaviye, Hz. Hüseyin'e fitne çıkarmak isteyen kimselere fırsat vermemesi konusunda tavsiyede bulunmuş, o da cevabi mektubunda seninle savaşmak ve sana karşı çıkmak niyetinde değilim demiştir. Bununla birlikte... Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın Muaviye'ye karşı takındığı olumlu tavrı, Hicri 56 yılından sonra değiştirdiği muhakkaktır. Çünkü bu yılda Muaviye'nin oğlu Yezide biat edilmesini istemesi pek çok Müslüman gibi Hz. Hüseyin'i de rahatsız etmiştir. Medine valisi Mervan, Muaviye'nin yerine Halef tayin ettiği oğlu Yezide kendi adına biat almasını isteyen mektubunu Mescid-i Nebevi'de okuyunca halk feveran etmişti. Abdurrahman bin Ebu Bekir Mervan'a daha başlangıçta gerek kendisinin, gerek Muaviye'nin yalan söylediğini ve saltanatı babadan oğla intikal ettiren Bizans sistemini Müslümanların başına getirmek istediklerini söyleyerek bu teklife karşı çıkarken Abdullah bin Ömer Yezid'in fasıklığını, Abdullah bin Zübeyr ise Allah'a karşı gelene itaatin caiz olmadığını öne sürerek açıkça itirazda bulunmuşlardır ve biata yanaşmamışlardır. Hz. Hüseyin radıyallahu anh da onlarla aynı fikirdedir. Mervan'ın bu durumu bildirmesi üzerine Muaviye hemen Medine'ye gitmiş ve muhalefet eden kişileri çeşitli tehditlerle biata zorlamış, fakat başarılı olamamıştır. Muaviye'nin ölümü üzerine hilafet mevkine gelen Yezid, Medine valisi Velid bin Utbe bin Ebu Sufyan'dan her ne şekilde olursa olsun, Hüseyin ve diğerlerinden biat almasını istemişti. Velid, henüz Muaviye'nin ölüm haberi duyulmadan, Hz. Hüseyin ile Abdullah bin Zübeyir'i Mervan'la da istişare ederek yanına çağırtmıştı. Fakat onlar, Muaviye'nin öldüğünü ve haberin halk tarafından duyulmasından önce, biatlarının alınmak istediğini anlamışlardı. İbn-i Mekke'ye kaçmıştı. Hz. Hüseyin ise, ile görüşmeye gittiğinde, ''Benim gibi bir adam gizlice biat edemez. Zaten sen de halk katında, açıkça yapmadığım bir biata razı olmazsın diyerek ertesi gün halkın önünde biat edeceğini bildirmiştir. Mervan Velid'e yanından ayrılmadan önce Hüseyin'in biatını sağlaması veya boynunu vurdurmasını tavsiye etmiş. Ancak Velid, sen benim için dinimi yıkacak bir şey tavsiye ediyorsun. Yemin ederim ki Hüseyin'i öldürmek suretiyle dünyanın her yanına, üzerine güneşin doğup battığı bütün mal ve mülküne sahip olacağımı bilsem, yine de bunu istemem diyerek tavsiyesini reddetmiştir. Velid'in yanından ayrılan Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, kendisine şu anda böyle bir harekette bulunmasının yanlış olduğunu söyleyen baba bir kardeşi Muhammed bin Hanefi'ye hariç, bütün aile fertlerini yanına alıp, Mekke'ye doğru yola çıkmıştır. Hz. Hüseyin, radıyallahu anh'ın, Yezide biat etmeyip, Mekke'ye gittiğini haber alan küfelilerden, Şöbes bin Rib'i ve Süleyman bin Sürat gibi bazı ileri gelenler, onu hilafete getirmek için kendisine davet mektupları yazmışlardır. Ayrıca, Ebu Abdullah el-Cedeli başkanlığında bir heyet göndermişlerdir. Bunun üzerine Hz. Hüseyin radıyallahu anh, durumu yerinde incelemesi için amcasının oğlu Müslim bin Akili Küfeyi yollamıştır. Şehre ulaşan Müslim, İbni Avsici'nin evine inmiş ve Hz. Hüseyin adına biat almaya başlamıştı. İlk aşamada 12 ila 30 bin kişinin biat ettiği ve hatta Müslimin Küfe mescidinde açıkça bir konuşma dahi yaptığı rivayet edilmektedir. Yezid, Müslimin bu faaliyetini öğrenince Küfe valisi Numan bin Beşir el Ensari'yi görevden alarak yerine Basra valisi Ubeydullah bin Ziyad'ı tayin etmiş ve ondan Müslim'i şehirden çıkarmasını veya öldürmesini istemişti. Ubeydullah'ın Hazreti Hüseyin radıyallahu anh taraftarlarını ürküten tedbirler alması üzerine Müslim, daha nüfuzlu bir kişi olan Hani bin Urve el Muradi'nin evine yerleşmiş ve halkı ayaklanmaya çağırmıştı. Hatta Ubeydullah'ın kasrını kuşatmıştı. Ancak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 Kürfelilerden biat aldığı, daha önce mektupla haber verdiği Hazreti Hüseyin'e, onların sözlerinden döndüğünü bildiremeden, hayata gözlerini yummuştur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh, yeni gelişen olaylardan haberi olmadığı için, Küfeye hareket etmeye karar vermiştir. Her ne kadar Abdullah bin Abbas ona, küfelilerin babasıyla abine yaptıklarını hatırlatıp, sözünde durmayan bu insanların davetine uymamasını ve eğer Mekke'de kalmak istemiyorsa, Yemen'e gidip orada Müslim'in hakimiyet kurmasını beklemesinin daha iyi olacağını söylediyse de, Hz. Hüseyin radıyallahu anh kararından dönmemiştir. Yezid'in halifeliğini tanımayan Abdullah bin Zübeyr ise, Mekke'de kalmasını teklif etmiş ve biat almasına kendisinin de yardımcı olabileceğini bildirmiştir. Abdullah bin Ömer ve Ömer bin Abdurrahman bin Haris gibi şahıslar da kesinlikle Küfe'ye gitmemesini istemişlerdir. İbn Abbas ise hiç değilse yalnız gitmesini önermiştir. Fakat Hazreti Hüseyin radıyallahu an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 Amr bin Sad bin As el-Eştak'tan onun adına eman alarak kendisine göndermiştir. Ancak Hz. Hüseyin radıyallahu an rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğünü ve ister lehine ister aleyhine sonuçlansın başladığı işi tamamlamakla emrolunduğunu söyleyerek geri dönmeyi reddetmiştir. Hz. Hüseyin radıyallahu an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 nimetlerinden dolayı Allah'a şükrederiz. O şükredenlerin yardımcısıdır. Eğer takdir omulandan başka türlü çıkarsa niyeti hak ve takvası da keneşir tahtası olan kimse elbette taşkınlık göstermez diyerek yolculuğunu sürdürmüştür. Ancak daha sonra salibiyi de karşılaştığı iki yolcudan küfelilerin biatlarından caydığını ve Müslim bin Akille Hanib bin Ürven'in öldürüldüğünü öğrenince geri dönmek istemiştir. Fakat bu defada Müslimin oğulları ve kardeşlerinin ısrarı üzerine yola devam etmeye mecbur olmuştur. Bu arada taraftarlarına isteyenlerin ayrılabileceğini söylemiş, onlar da ayrılmışlardır. Yanında sadece aile fertleriyle birlikte yaklaşık 70 kişi kalmıştır. Böylece sayısı azalan kafile Nineva bölgesindeki Kerbela'ya varmıştı. Burada günümüze kadar tartışılan ve önemli olaylara sebep olan, tarihin bile kaydetmekten utandığı büyük bir talihsiz hadise yaşanmıştı. Hz. Hüseyin radıyallahu an ve Kerbela hadisesi. Yüfe valisi Ubeydullah'ın emriyle kafileyi uzun süredir bin kişilik kuvvetiyle gözetmekte olan Hürbin Yezid, Hazreti Hüseyin'in kerbelere ulaştığını valiye bildirdiğinde, o da kafilenin sarp ve müstahkem yerlere sırmasına engel olunmasını, susuz ve savunmasız bir yerde konaklamaya mecbur edilmesini istemişti rey valiliğine getirilen Ömer bin Saad bin Ebu Vakkas'a da ordusuyla Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın üzerine yürümesini ve bu meseleyi halletmesini emretti. Ömer bin Saad önce bu işe yanaşmak istemediyse de yoğun ısrar ve görevden alınma tehdidi karşısında kafilenin üstüne yürüdü. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Ömer'in gönderdiği elçiye, kendisini küfelilerin çağırdığını 18 bin kişinin biat ettikten sonra biatlarını bozduğunu dönüp gitmek istediğinde de Hürbin yezidin engel olduğunu ve kendisini buraya kadar gelmek zorunda bıraktığını anlattı ve izin verin dönüp gideyim dedi Ömer bin saattı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 Küfe'ye çağıranlar arasında bulunan Amr bin Haccac'ı su yollarını kesmekle görevlendirdi. Sonra da birkaç defa Hazreti Hüseyin ile gizlice görüştü. Aralarında ne konuştukları tam olarak bilinmemekle beraber, tahminlere göre Hazreti Hüseyin şu teklifleri yapmıştır. Geldiği yere geri dönmek, bizzat Yezide gidip biat etmek veya İslam serhatlerinden birinde cihatla meşgul olmak. Ömer, kabul edilebileceği ve böylece kendisinin de bu sıkıntılı işten kurtulacağı ümidiyle teklifi Ubeydullah bin Ziyad'a bildirdi. Ubeydullah, önce bu teklifi uygun gördüyse de Sıffin'de Hazreti Ali'nin safında çarpışanlardan Şemir bin Zülcevşen ona önemli bir fırsatı kaçırmış olacağını hatırlatarak Fırat Nehri ile irtibatı kesilmiş ümitsizlik içindeki Hüseyin'i istediğine boyun eğdirmesini veya cezalandırmasını söyledi. Ayrıca onun Ömer'le geceleri gizlice görüştüğünü de belirtti. Bunun üzerine Ubeydullah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 bu görevi yerine getireceğini söyledi. Hazreti Hüseyin ve yanındakiler o geceyi dua, namaz ve istiğfarla geçirdi. Ertesi gün Hazreti Hüseyin radıyallahu anh gerekli savaş hazırlıklarını yaptıktan sonra atına bindi ve önünde bir musab olduğu halde Ömer'in ordusuna yaklaşarak kendisinin buraya geliş amacını anlamaları hakkında insaflı hüküm vermeleri halinde saadete kavuşacaklarını ve üzerine yürümelerine gerek kalmayacağını, mazeretini dikkate almamaları durumundaysa istediklerini yapmalarını söyledi. Bazı kaynaklara göre Hz. Hüseyin radıyallahu an bu konuşmasında anne babasının ve amcalarının İslam'a hizmetlerini dile getirmiş, Resul Ekrem, sallallahu aleyhi ve sellemin kendisi hakkındaki övücü ifadelerinden söz etmiş ve kanını akıtmanın büyük ve baz doğru çağını hatırlatmıştı. Hazretüseyin'in bu konuşması üzerine Hürbin Yezid, yaptıklarına pişman olarak onun safına geçmişti. Ömer bin Saad'ın sancaya gelip ilk oku atması üzerine başlayan savaş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 cesaretle dövüşen Hazreti Hüseyin radıyallahu anha Şemir bin Zülcevşen'in emriyle her taraftan hücum edildi. Sinan bin Enes en nihai önce bir harbe saplayıp onu yere düşürdü. Sonra da atından inerek saçlarını ve daha sonra da başını kesti. Oradakiler de cesediniz soyup her şeyini Ardından da çadırları yağmaladı. Bu arada Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın hasta yatağındaki oğlu Ali Zeynel Abidin öldürülmek istendiyse de Ömer bin Sad buna engel oldu. Şehitlerin cesetleri ertesi gün Beni Esed mensuplarının ikamet ettiği Gadiriye köylülerince toprağa verildi. Hz. anhın kesik başı ve esirler Şam'a gönderildiğinde Yezid görünüşte üzülmüş ve Hz. Hüseyin'i öldürtmesi sebebiyle Ubeydullah bin Ziya'da lanet etmiştir. Ancak onun bu üzüntüsünde samimi olduğunu söylemek mümkün değildir. Çünkü gerçekten üzülmüş olsaydı Ubeydullah, Şemir, ve diğerlerini hiç değilse görevlerinden alması gerekirdi. Ayrıca öldürme emrini veren bizzat kendisi olduğu yolunda rivayetler de vardır. Bununla beraber Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın katliamdan kurtulan oğlu, kızları, kız kardeşi ve talip oğullarından diğer esirler Şam'da birkaç gün tutulduktan sonra Yezid tarafından bir muhafız birliği refakatinde Medine'ye gönderilmişlerdir. Hz Hüseyin radıyallahu anh'ın başının nereye gömüldüğü konusu ihtilaflıdır. Medine'deki Vaki mezarlığına, Necef'te babasının yanına, küfe dışında bir yere, Kerbela'da cesedinin konulduğu kabre, Şam'da bilinmeyen bir yere, Rakka'ya hatta kahireye gömüldüğüne dair rivayetler bulunmaktadır. Ve bunlardan birincisi daha güçlü bir ihtimal olarak görülmektedir. Öte yandan İbni Şehrasub, Şeyh el-Müfid, Muhammed Bakır el-Meclisi, Muhsin el-Emin, Fehmi Üveys gibi Şii yazarları, Hz. Hüseyin'in doğumu, çocukluğu, gençliği ve şehadetiyle ilgili tarihi gerçeklere uymayan pek çok olağanüstü hadise ve keramet rivayet etmektedirler. Tarihi kaynaklar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin iki torununu çok sevdiğini, isteklerini tereddürsüz olarak yerine getirdiğini, onlarla oyun oynadığını, sırtına bindirip gezdirdiğini, hatta Secdideyken üstüne çıktıklarında, inmelerine kadar beklediğini yazar ve onlara olan düşkünlüğünü gösteren birçok rivayet nakleder. Bir gün Hazreti Peygamber, minberdeyken Hasan ile Hüseyin'in düşe kalkan mescide girdiklerini görünce, konuşmasını yerde keserek, aşağı inip onları kucaklamış ve, ''Cenabı Hak, mallarınız ve çocuklarınız, sizin için birer imtihan vesilesidir derken ne kadar doğru söylemiş onları görünce dayanamadım dedikten sonra konuşmasını sürdürmüştür Müslümanların ehl Beyt'e ve Ali Aba'ya dahil olan Hazreti Hasan'la Hüseyin'e duyduğu sevgi ve şefkat resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra da devam etmiştir Mesela, Hazreti Ömer radıyallahu an hilafeti sırasında divan teşkilatını kurup herkese yapılacak yardımları belirlerken, onlara Bedir gazvesine katılanlara verilen miktarda tahsisat ayırmıştır. Hazreti Hüseyin radıyallahu an Resulullah'ın sevgili torunu, emaneti ve reyhanesi denilerek, Müslümanlardan daima sevgi, şefkat ve bağlılık görmüş, böylece 6 yaşında kaybettiği dedesinin ve annesinin yokluğunu fazlaca hissetmemiştir. Ayrıca ağabeyi Hasan'la birlikte bütün İslam dünyasında olduğu gibi Türkler arasında da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sevgili torunu sıfatıyla daima sevilmiş, sayılmış ve adları çocuklara verilen en yaygın isimler arasında yer almıştır. Şii dünyası, Şiilin hareket noktası ve temel şahsiyeti Hazreti Ali olmakla birlikte, onun şehit edilişinin arka planında varlığını sürdürebilen güçlü bir siyasi kuruluş bulunmadığından, bu olayla fazla ilgilenmemiş, Hazreti Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetini ise Şiili'ye hayat veren bir kaynak telakki ederek, içtimai ve siyasi hayatın parolası haline getirmiştir. Bugün, İslam dünyasının en büyük azınlık mezhebini oluşturan İsna Aşeriye imamiyesinin özellikle duygu ve gönül hayatını Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın sevgisi yönlendirmektedir. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın Kerbela'da şehit edilişinin hatırasını anmak için yapılan ve taziye denilen yaz merasimleri onu imamların üçüncüsü ve 14 Masumi Pakın beşincisi kabul eden Şii dünyasında başlı başına bir olaydır. Ancak Sünnilerin tuttukları 10 Muharrem orucunun Kerbela taziyesiyle bir ilgisi yoktur. Hazreti Hüseyin radıyallahu anhın açıklı sonu. İslam edebiyatında başlı başına bir tür oluşturmuş ve özellikle taziye törenlerinde okunmak üzere Şii şair ve edipleri tarafından Magdel veya Magdeli Hüseyin denilen Mersiye ve okuma parçaları kaleme alınmıştır. Hz. Hüseyin radıyallahu anh'ın çocuklarından Ali el-Ekber, Kerbela'da kendisiyle birlikte şehit olmuş Cafer ve Abdullah adlı oğullarından devam etmeyen soyu, diğer oğlu Ali Zeynel devam ederek Seyyid ünvanıyla tanınmıştır. Ayrıca Fatıma ve Sekine adlı iki de kızı vardır. Allah rahmet eylesin ve şefaatlerine hepimizi nail eylesin. İslam, Abdullah bin Huzafeye Zamanında dünyanın iki büyük hükümdar olan İran Kisra'sı ve Bizans'ın büyüğü Kayser'le görüşme imkanı vermiştir. Abdullah'ın onların her biriyle zamanın hiç unutamayacağı ve tarihin dilinden düşüremeyeceği bir hikayesi vardır. İran hükümdarı Kisra ile olan bölüm şöyledir. Hicretin 6. yılında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asabından bazılarını yabancı devlet başkanlarına elçi olarak göndermeye karar vermişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elçilerle gönderdiği mektuplarla onları İslam'a davet ediyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu önemli işin tehlikeli olduğunu biliyordu.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 Ashabını topladı ve konuşmak üzere kalktı. Allah'a hamdetti ve övgüde bulundu. Şehadet getirdikten sonra da şöyle konuştu: "Ben bazılarınızı yabancı devlet başkanlarına göndermek istiyorum. İsrailoğullarının Meryem oğlu İsa'ya karşı çıktıkları gibi bana karşı çıkmayınız." Resulullah'ın ashabı da, ''Ey Allah'ın Resulü, biz senin istediğini senin adına yerine getiririz. Bizi istediğin yere gönderebilirsin.'' dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Arap ve Arap olmayan hükümdarlara yazdığı mektupları götürmeleri için, sahabeden altı kişiyi seçti. Abdullah bin Huzafe es-sehmi, bu altı kişiden birisiydi. Resulullah'ın mektubunu İran hükümdarı Kisra'ya o çekti Abdullah bin Huzafe binitini hazırladı, çoluk ve çocuğa veda etti. Dere tepe demeden amaçına doğru yürüdü. Hem de Allah'tan başka hiç kimsesi olmadan tek ve yalnız başına İran'a vardı. Hükümdarın yanına girmek için izin istedi. Hükümdarın adamlarına ona getirdiği mektubu hatırlattı. Kisra sarayının süslenmesini emretti. Oturumda hazır bulunmaları için İran'ın büyüklerini çağırdı ve onlar da geldi. Sonra Abdullah bin Hüzafe'nin huzuruna girmesine müsaade etti. Abdullah bin Hüzafe, üzerinde kadife elbiseler olan İran'ın en büyüğünün huzuruna kaba elbiseleriyle ve bedevilerin basitliğiyle girdi. Fakat başı dikti. Göğsünde İslam'ın şerefi ve gönlünde imanın yüceliği vardı. Kisra onun geldiğini görünce hemen adamlarından birine mektubu elinden almasını işaret etti. Abdullah dedi ki ''Hayır, Resulullah bizzat kendi elimle vermemi emretti. Ben Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emrine karşı gelemem.'' dedi. O zaman Kisra adamlarına ''Bırakın onu, benim yanıma gelsin.'' dedi. Kisra'ya yaklaştığı mektubu bizzat kendi eliyle verdi. Kisra Hireli Arap bir katibi çağırdı. Mektubu önünde açıp kendisine okumasını emretti. Mektupta şöyle yazıyordu. Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın elçisi Muhammed'den İran'ın büyüğü Kisra'ya selam ...doğru yolda olanların üzerine olsun. Kisra, mektuptan bu kadarını duyar duymaz çok öfkelendi ve yüzü kıpkırmızı oldu. Boynundaki damarlar patlayacak gibi şişti. Çünkü Resulullah önce kendi ismiyle başlamıştı. Katibin elinden mektubu çekti, aldı. Mektubun içindekileri öğrenmeden ve ''O benim kölemken'' bana bunu mu yazıyor diye bağırarak yırtmaya başladı. Abdullah bin Hüzafe'nin salondan çıkarılmasını emretti ve çıkarıldı. Abdullah bin Hüzafe başına daha neler geleceğinden habersiz Kisra Hanım salonundan ayrıldı. Öldürülecek miydi yoksa serbest mi bırakılacaktı bunu bilmiyordu. Fakat ''Çok geçmeden şöyle.'' dedi. ''Vallahi... ...Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin... ...mektubuna bu şekilde zarar verdikten sonra... ...ne olacağıma aldırmam.'' Hayvanına binip oradan ayrıldı. Kisra'nın öfkesi yatışınca... ...Abdullah'ın yanına gelmesini emretti fakat... ...onu bulamadılar, aradılar, taradılar... ...izine rastlayamadılar.'' Arap Yarımadası'na giden yolu kontrol ettiler. Nihayet sınırı geçtiğini öğrendiler. Abdullah, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiğinde, Kisra'nın davranışını ve mektubunu yırtma olayını anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah da onun devletini parçalasın sözüne başka bir şey eklemedi. Bunun ardından Kisra, Yemen'deki vekili Bazan'a şöyle bir mektup yazdı. Hicaz'da çıkan bu adama güçlü kuvvetli iki adamını gönder. O adamı bana getirmelerini söyle. Bazan iki gözde adamını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gönderdi. Onlara Resulullah'a götürmeleri için bir mektup verdi. Mektubun içinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hiç gecikmeden Kisra'ya gitmesini emrediyordu. Ayrıca peygambere ait bilgi toplamalarını onu iyice araştırıp elde ettikleri bilgileri kendisine ulaştırmalarını istedi. Bu iki adam hızla yol alıp Taif'e geldi. Orada Kureyşli tacirlerle karşılaştılar. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i sordular. Onlar da o dedir dediler. Tacirler sevinç ve neşe içinde Mekke'ye döndü. Kureyş'i tebrik edip şöyle dedi. Gözünüz aydın. Kisra Muhammed'e baş kaldırdı. Sizi onun şerrinden kurtalmış oldu dediler. Bazanın adamları da Medine'ye doğru yollarına devam ettiler. Oraya vardıklarında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüp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 biliyorsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve onlara dedi ki, bugün siz kaldığınız yerlere dönün ve yarın gelin. Ertesi gün, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiklerinde dediler ki, Kisra'nın yanına gitmek için hazır mısın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara, artık bugünden sonra Kisra ile hiç görüşmeyeceksiniz. Allah onu öldürdü. Hatta ''Şu ayın şu gecesinde oğlu Şirebeyhi ona musallat tehdit ediler. Resulullah'ın yüzüne baka kaldılar ve hayretlerini gizleyemediler. ''Sen ne söylediğini biliyor musun? Bunu bazana yazalım mı?'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Evet, ona deyin ki benim dinim yakındak İsra'nın devletinin eriştiği yerlere erişecektir. Eğer sen Müslüman olursan Yemen'e hükümdar yaparım.'' dedi. Bazanın adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından çıktılar. Gidip durumu ona haber verdiler. O dedi ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği doğruysa o peygamberdir. Eğer öyle değilse onun hakkında bir şeyler düşüneceğiz. Bir müddet sonra Bazana Şöreveyh'in mektubu geldi. Mektupta şöyle yazıyordu. Kisra'yı öldürdüm onu sırf halkımızın intikamını almak için öldürdüm. Çünkü o halkın ileriye gelenlerinin öldürülmesini, kadınlara saldırılmasını ve malların yağma edilmesini mübah görmüştü. Bu mektubumu aldığında oradakilerin bana itaatlerini sağla. Bazen Şiraveyhin mektubunu okur okumaz yere fırlattı ve Müslüman olduğunu açıkladı. Onunla birlikte Yemen'deki İranlılar da Müslüman oldular. İşte bu Abdullah bin Hüzafe'nin İran hükümdarı Kisra ile görüşme hikayesidir. Bizans'ın büyüğü Kayser ile görüşmesi nasıldır? Şimdi onu görelim. Kayser ile görüşmesi Ömer İbnül Hattab'ın halifeliği zamanındadır. Bu da çok enteresan bir durumdur. Hücretin 19. senesinde Ömer İbnül Hattab, ...Abdullah bin Hüzafe'nin de bulunduğu bir orduyu... ...Bizanslılarla savaşmak üzere yola çıkarmıştı. Bizans'ın büyük hajzere Müslüman askerlerindeki inanç... ...samimiyeti ve sağlamlığına... ...Allah ve Resulü için canlarına değer vermediklerine dair... ...haberler ulaşmıştı. Adamlarına bir Müslüman esir yakaladıklarında... ...onu öldürmemelerini ve kendisine sağ olarak... ...getirmelerini emretti. Abdullah bin Hüzafe... Bizansların eline esir düştü. Hükümdarlarına götürüp dediler ki işte bu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dinine ilk girenlerdendir. Onu esir alıp sana getirdik. Bizans hükümdarı Abdullah bin Hüzafe'ye uzun uzun baktıktan sonra sana bir şey teklif edeceğim ama edeceğim dedi. Abdullah da neymiş o diye sorunca hükümdar sana Hristiyan olmanı teklif ediyorum. Eğer Hristiyan olursan seni serbest bırakırım. Sana ikramda bulunurum. Esir sert ve kesin bir ifadeyle. Heyhat, benim için ölmek teklif ettiğim şeyden bin defa daha iyidir dedi. Kayser'de sen zeki bir kişiye benziyorsun. Eğer teklif ettiğimi kabul edersen seni mülk ve saltanatıma ortak ederim. İplerle bağlı olan esir gülümseyip, ''Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dininden bir an bile dönmeme karşılık senin ve Arapların sahip olduğu her şeyi versen yine dinimden dönmem.'' dedi. Kayzer ''O halde seni öldüreceğim.'' dedi. Abdullah ''Bunu yapabilirsin.'' diye cevap verdi. Hükümdar onun çarmıha gerilmesini emretti. Okçularına Rumca olarak ''Ellerinin yakınını atın.'' dedi. Kendisi de Hristiyan olmasını teklif ediyordu. Fakat Abdullah kabul etmiyor, bu defada ayaklarının yakınına atın dedi. Bu arada Müslümanlıktan ayrılması için telkinde bulunuyordu. Abdullah da kabul etmemekte ısrarlıydı. Kaiser ona o katılmamasını ve çarmıhtan indirilmesini istedi. Daha sonra büyük bir, bir kazan getirdi. İçine zeytinyağı doldurup ocağa konuldu. İçindeki yağ kaynayınca iki Müslüman esir getirtip birisinin kazan atılmasını emretti. Birisini kazana attılar. Bir de baktılar ki eti dağılmış. Sırf kemikleri görünüyor. Arkasından Abdullah ben Hüzafe'ye dönüp... ...Hristiyan olmasını teklif etti. Abdullah öncekilerden daha sert bir şekilde reddetti. Baktı ki olmuyor. Onun da kazana atılmasını emretti. Abdullah kazanın başına getirilince ağladı. Kaiser'in adamlarından biri hükümdara ağladı dedi. Kaiser onun teklifini kabul etmediğine pişman olduğunu zannetti ve onu yanıma getirin dedi. Karşısında durunca yine Hristiyan olmasını teklif etti ve Abdullah yine kabul etmedi. Kaiser, yazıklar olsun sana, o halde niçin ağladın deyince Abdullah, kendi kendime şu anda bu kazana atılıp gideceksin dedim. Ve istedim ki vücudumdaki tüylerin sayısınca canım olsa da, ''Böyle bir kazana atılsın. İşte beni ağlatan budur.'' dedi. Hükümdar, ''Seni serbest bırakırım ama benim başımı öper misin?'' dedi. Abdullah da, ''Bütün Müslüman esirleri de serbest bırakır mısın?'' deyince, Hükümdar, ''Bütün Müslüman esirleri de.'' dedi. Abdullah anlatıyor. ''Kendi kendime şöyle dedim. Bu Allah'ın düşmanlarından biridir. Beni ve bütün Müslüman esirleri serbest bırakması için, onun başını öpeyim. Bundan bana hiçbir zarar gelmez. Ona yaklaşıp başını öptü. Bizans hükümdarı Müslüman esirlerin getirilip ona verilmesini emretti. Böylece esirler ona teslim edildiler. Abdullah bin Hüzafe Ömer İbnü'l Hattab'ın yanına gelip başından geçenleri anlattı. Hazreti Ömer çok memnun oldu. Kurtarılan esirleri görünce şöyle dedi: "Her Müslümanın Abdullah bin Hüzafe'nin başına öpmek vazifesidir." İşte Önce ben öpüyorum. Sonra kalktı ve Abdullah bin Huzafe'nin başını öptüm. Selam Abdullah bin Huzafe es-Sehmi ve arkadaşlarının üzerine olsun.